Matematik hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu. İsterseniz bugünkü konuşmaya şöyle başlayayım. Bir matematikçi ne yapar? Matematikçi derken burada sadece matematiği eğitim için kullanan bir matematik öğretmenini kastetmiyorum. Gerçek, profesyonel, mesleği matematik olan bir matematikçi ne yapar? Evet, belki hocalık da yapar, yeni öğrenci yetiştirir, doktora öğrencileri vardır, onların tezlerine danışmanlık yapar. Ama esas yaptığı iş matematikte yeni bir takım şeyler yaratmak bir teo bir teoremler veya teorem bir teorem veya bir teoremler dizisi ispat etmektir. Matematikçi matematikle fiilen uğraşan bir kişidir. Bir anlamda resim öğretmeniyle bir ressam arasındaki fark gibidir matematik öğretmeniyle matematikçi arasındaki fark. Resim öğretmeni de resim hakkında konuşur öğrencilerinde bir resim zevki uyandırmaya çalışır. Onların belki içinde çok yetenekli olanlarını ressam e, olmaları için e, onlara yardımcı olur. Matematik hocası da aynı şeyleri yapar. Ama bir ressam ise yeni eserler yaratır. Bu eserleri e, res, e, diğer ressamların ve izleyicilerin beğenisine sunar. İşte matematikçi de bu anlamda, profesyonel matematikçi de bir matematik öğretmeninden farklı olarak yeni matematik üretir, yeni teoremler ispat eder, makaleler yazar, Onları da bu işe meraklı diğer matematikçilerin beğenisine sunar. Ve matematiğe böylece bir katkıda bulunmaya çaba gösterir. Bunlara profesyonel matematikçi diyelim isterseniz. Şimdi bir matematikçi bir matematik probleminle uğraşırken sonuçta onu ispatlayabildiği takdirde yapacağı birçok şey vardır. Elki ilk olarak onu yakın tanıdığı diğer matematikçilere Belki bir seminerde veya bir bilimsel toplantıda anlatır. Onu dinleyen matematikçiler bu anlatılan yeni teoremi hem bir yandan anlamaya çalışırlar, hem bir yandan da bir yanlışı bulmaya çalışırlar, çaba gösterirler. Matematikte daima yanlış arama her nedense uğraşların en fazla vakit alan şeysidir. Diyelim ki bir yanlış bulamadılar, hatta beğendiler bile, takdir ettiler, güzel yeni bir teorem ispat etmişsin, bu bayağı ilginç dediler. Ondan sonra o matematikçinin yapacağı iş, artık oturup bulduğu sonucu, teoremi bir matematik makalesi olarak yazmak ve bir matematik dergisine yollamak. Matematik makalesi deyince böyle genellikle sayfalarca tutan bir şeyden bahsetmiyorum. Matematik makalleri genelde pek böyle 7-8 sayfayı da aşmaz. Genellikle daha uzunları da vardır. Oldukça kısa, belki de kuru yazılmıştır. Çünkü içinde çok fazla şey yoktur, e, referanslarda vardır bir takım tanımlar, bir takım bilinenler. Peki bu dergiye gittikten sonra hemen basılır mı? Hayır. Derginin editörü veya editörler kurulu, bu konuyla ilgili iki hakeme makaleyi yollarlar. Daha doğrusu makale adayını yollarlar. Ve yollanırken de yazarın ismi hakemlere gitmez, gizli tutulur. Ve bu iki hakemden bu makaleyi eleştirmelerini istedir. İşte eleştiren hakemler de gene ispatta yanlış ararlar. Ve belki de daha kısa bir ispat verebilirler mi? Onu görmeye çalışırlar. Bu yaklaşık 6 ay ile 1 sene arasında bir zaman alabilir. Diyelim ki artık makalemiz o sınavdan da başarıyla geçti. İşte ondan sonra bir matematik dergisinde, daha doğrusu yollandığı matematik dergisinde yayınlanır. Ve bütün matematikçilerin bilgisine bir yerde sunulur. Matematikte ispat kontrol edilebilir olmalıdır, açık olmalıdır. Gizli matematik diye bir şey söz konusu olmaz, matematik niteliğini kaybeder. Yani ben çıkıp bir matematikçi olarak şöyle bir teorem ispat ettim ama ispatın şu kısmını size söylemeyeceğim, bu benim e, gizli bilgimdir, size bunu anlatmayacağım dediğim zaman o iddia ettiğim şey matematik olmaktan çıkar. Biraz bundan ısrar edersem, herkes beni de artık matematikçi olmadığımı düşünür. E, garip bir insan, bir zamanlar matematikçiydi ama şimdi böyle garip iddialarda bulunuyor denir. Dolayısıyla bir matematikçi olmanda da kuralı vardır. Peki, matematik soruları, problemleri ne gibi şeylerdir? Şimdi burada da bir zorluk var. Matematikçinin bugün uğraştığı soruları anlatabilmek, oldukça zordur. Bunu dinleyenlerin bir matematik eğitimine sahip olmaları gerekir. Örneğin ben şimdi size desem ki e, şu tarihte 1900'lerin başlarında e, sanıyorum Henri Poincaré isimli meşhur bir e, Fransız matematikçi şöyle bir soruyu ortaya attı. Daha doğrusu şöyle bir tezi. Dört boyutlu her manifold e, daha doğrusu iki manifold birbirlerine homeomorf ise bu iki manifold aynı zamanda difeomorftur. Bu çok meşhur bir Poincaré adıyla alınan problem. Yani problem şu, bu iddia doğru mu, değil mi? Ama şimdi bakın manifold dedim, dört boyutlu dedim. Manifold nedir? Manifoldun boyutu nedir? E, Homeomorf nedir? Difeomorf nedir? Bütün bunları anlatabilmek için gerçekten de bir matematik eğitimi almış kişiye bile, diyelim bir lisans derecesi almış bir matematik öğrencisine bile e, yaklaşık bir sömestrelik, bir dersle e, bunları anlatabilirim ancak. Ancak bazı problemler de vardır ki Golbach problemi gibi 1742'de ortaya atılmıştır. Bugüne kadar çözülememiştir ve çok ama çok kolaylıkla hemen herkese anlatılabilir. Evet, 1742'de Goldbach şöyle bir tez ortaya atmış. 2'den büyük her çift sayı, 2 asal sayının toplama olarak yazılabilir. Şimdi çift sayıların ne olduğunu biliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani 2'ye bölünebilen sayılar. E, asal sayının ne olduğunu da anlatmak hiç zor değil. Asal sayılar öyle tam sayılar ki ancak Kendisiyle ve birle bölünebiliyor. Yani iki asal bir sayı. Biri dışlıyoruz bu işten. İki asal bir sayı, üç asal bir sayı, dört değil. Çünkü neden? ikiye bölünebiliyor. Ha, hemen buradan şöyle bir muhakeme yürütebiliriz. Demek ki 2'den başka çift asal sayı yok. Peki, devam edelim. Dört değil, beş asal sayı, altı değil çift sayı artık 2'den büyük. Yedi asal sayı, sekiz değil çift sayı, dokuz... Tek sayı ama değil, asal değil çünkü 3 çarpı 3 eşittir 9 bunu biliyoruz yani 9 3'e bölünebilir. 10 asal değil, 11 asal, 12 asal değil, 13 asal, 14 asal değil, 15 e yine asal değil çünkü 5'e bölünüyor veya 3'e bölünüyor nasıl dersek diyelim. Dolayısıyla asal sayılarında ne olduğunu e, anlamak oldukça kolay. Bakın ne kadar kolay ifade edilebilen bir problem değil mi? İkiden büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı olarak yazılır. Bu iddia. Ama bu kadar kolay ifade edebilen, bu kadar masum görünen bu problem, evet, 250 yıldan fazla çözülebilmiş bir problem değil, çözülememiş. Bunu çözmek ne demek? Ya bu iddiayı kanıtlamak, yani oturup, 2'den büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Bunun bir matematiksel ispatını vermek. Veya bu doğru değil bu iddia. Yani o zaman ne doğru olması lazım. Öyle bir çift sayı bulayım ki iki asal sayının toplamı olarak yazılabilmesin. Bunu da tabii ispatlamak gerekli. Evet. Golbach bunu, bu problemi, bu iddiayı 1742 senesinde e, zamanının büyük matematikçilerinden biri olan öylere sormuş. Anlaşılan kendisi denemiş, denemiş. E, artık ne kadar sabırlıymış bilmiyorum ama e, her çift sayıyı, aklına gelen her çift sayıyı iki asal sayının toplamı olarak yazabilmiş. Ama bir genel ispat verememiş. Bir karşı örnek de bulamamış. Onun için demiş ki öylere ben böyle bir şey gözlemledim. Ee, sen bunu ispat ediver ne olur. Bu herhalde bir e, teorem. Yani her çift sayı iki asal sayının toplamı olarak yazılabilir. Yeter ki o çift sayı ikiden büyük olsun. E, onca yıldır yani 250 yıldan fazla bir süredir bu e, problem, Golbach problemi dediğimiz problem hala ve hala İşte görüyoruz ki matematikte böyle masum, kolayca ifade edilebilen ama çok zor problemler de var. Eminim ki bu 250 yıldan fazla bir zamandan bu yana Bolbach problemiyle herhalde binlerce ve binlerce profesyonel matematikçi uğraştığı gibi problemin kolay anlaşılabilir olmasından dolayı da çok sayıda amatörde, belki sayıları milyonlara varan amatörde bununla uğraştılar. Ama bir çözüme de kavuşturamadılar. it you still Golbach'ın 1742'de ortaya attığı bu problem gerçekten bugüne kadar çözülebilmiş değil. Şimdi bu yılın başlarında iki yayın bu konuda bir ödül ortaya koydu. Ödülün miktarı 1 milyon dolar. Yani Golbach problemini 2002 yılına kadar daha doğrusu isterseniz tam tarihi verelim. 15 Mart 2002 yılına kadar çözüp çözümünü dünyadaki saygın dergilerden birine ulaştıran kişi veya kişilere bu ödül verilecek. ben de geçen hafta bunu Sabancı Üniversitesi'nde bu problemi ödülle beraber e, ödül hikayesiyle beraber anlattım. Ve e, ertesi günde e, ne diyelim belki matematiğe olan merakın ani bir artışı veya belki de, belki de 1 milyon doların e, cazibesinden dolayı Tabancı Üniversitesi'nin telefon santralı kilitlendi. Ee, çok e, meraklı e, kişi gerçekten e, Golbach problemiyle işte 1742'den bu yana uğraşmıştır. Ama hiçbir çözüme kavuşturamamıştır. E, şunu da söyledim ki meraklılar yani amatör mat e, matematikçilerin bu problemi çözmeleri olasılığı çok düşük. Ha, yok demiyorum, yok demiyorum. Çünkü başka bir hikayemiz var. Şimdi matematikçiler, özellikle böyle tanınmış matematikçiler, zaman zaman bir takım başvurularla karşılaşırlar. Birisi çıkar der ki, işte ben Golbach problemini çözdüm, şu bir sayfaya bakıver, bunun doğru olduğunu hemen sen de göreceksin. Veya ben yepyeni bir teori ortaya attım, işte Einstein'in teorisinin doğru olmadığını kanıtladım, bakıver diye. Şimdi bu tür yaklaşımlar e, matematikçilerin birazcık tabii ki canını sıkar. Ama belli de olmaz. Bakın Hardy meşhur bir İngiliz matematikçisi. Kendisi 1913 yılında e, o tarihlerde zannediyorum e, Hardy böyle 30'larını 40 yaşlarına yaklaşmış bir kişi. Meşhur bir matematikçi. Cambridge'de çalışmakta. Şimdi bir gün 1913 yılı başlarında kahvaltıdaki masasında mektupların arasında Hindistan pullarıyla donanmış eski püskü yıpranmış bir zarf bulur. Açtığında içinden İngiliz ikine pek benzemeyen bir el yazısıyla yazılmış. Satır satır sembollerle dolu kağıtlar çıkar. Hadi onlara isteksizce bir göz atar. Gene bir tane e, inanılmaz şeyler iddia eden bir amatör çıktı diye canı sıkılır birazdan. İngilizce de bozuktu üstelik. Ve e, bu bozuk İngilizceyle kendi matematiksel buluşları hakkında fikrini soran, hiç tanımadığı, adını sanını duymadığı bir Hinti tarafından yazılmıştır bu metin. Metne biraz daha göz atar. Çoğu müthiş cürekkar yahut da hayalperest. Ama birkaçı da... Herkesce bilinen ve sanki orijinalmiş gibi sunulan bir sürü törenden oluşmuş bir mektup. Tabi ispat ispat hak getiriyor. Hiç öyle bir şey yok. Belki de sinirlenir halde. Hepsi de garip bir kandırmacıya benziyordu Mektubu bir tarafa bırakır. Ama her nedense o akşam kendisinin, kendisi gibi matematikçi olan ve birlikte zaman zaman çalışıp çok güzel matematik makalleri yazdığı bir arkadaşına danışır. Çünkü okuduğu şeylerden birkaçı vardır ki, pek öyle bilinen, aşikar şeyler gibi de değildir. Gerçekten. Merak eder. O kişinin de ismi çok meşhur bir matematikçi Littlewood. Littlewood'da akşam yemeğinden sonra otururlar, bakarlar. Şimdi bu baktıkları tören olduğu iddia edilen şeylerden bir tanesini ispatlarlar. ispatlarlar ama çok vakitlerini alır. Yani iki tane çok iyi matematik için böyle 3-4 saatini alır. İşte gece yarısında saat geçer. Bir başkasına bakarlar ki hiç ispatını bilmiyorlar ama doğru gibi gözüküyor. Ha, burada derler bir şey var. Bu e, yıpranmış kağıtlarla ta Hindistan'dan deniz yoluyla gelen e, mektupta bir takım matematik incileri var. Bu sanki Böyle molozların e, deniz tarafından getirildiği, kumsalın içinden çıkan tek bir inci parçası, e, tanesi gibi bir şey. Ondan sonrası enteresan. Şimdi e, öğrenirler, soruştururlar. Bu kişi Ramanujan isimli bir Hintlidir. Bir denizcilik şirketinde katip olarak çalışmaktadır. Doğru bir eğitim almamıştır üniversiteye girememiştir, girmek istemiştir Matras Üniversitesi'ne ama Hindistan'da kabul bile edilememiştir. Dolayısıyla hiçbir üniversite eğitimi almadığı gibi aldığı orta öğrenimde de doğru matematik falan öğrenmemiştir. Ama burada bir matematikte çok nadir rastlanan doğal bir deha vardır. Onunla karşılaştıklarını anlarlar. Ve hoştur ki Cambridge Üniversitesi Hardin'in ve Littlewood'un önerisi üzerine Ramanujan'a bir burs vererek yani bir denizcilik şirketinde katip olarak çalışan üniversiteye girememiş başvurmuş ama girememiş böyle e, 30 yaşlarına yakın bir Hintli'ye burs vermeyi kabul eder. Yani kadromuz vardı yoktu ne için bu adama burs veriyoruz diye sorgulamaz. E, Ramanujan'ın Hindistan'dan kalkıp İngiltere'ye gelmesi biraz vakit alır. Çünkü dini bir takım nedenlerle, ya daha doğrusu kendi mensup olduğu dinin gereklerini İngiltere'de yerine getiremeyecek korkusu içerisinde tereddüt eder Raman Hocam. Ama işte annesi uygun bir rüya görür, onların dinine, dininin önemli bir tanışçasının oğlunun İngiltere'ye gitmesini istediğini görür. Bu çok uygun rüya üzerinedir. Raman Hocam kalkar. İngiltere'ye gelir. Evlidir, karısıyla birlikte. Çok az İngilizce bilen bir karısıyla birlikte. Hardy ile Ramanujan bir dizi, önemli makale yazmıştır. Çok ilginçtir ki, Ramanujan hiç doğru bir formal eğitim almamıştır. Matematik ispatı nedir? Hiç bilmemektedir. Matematiğin işte 2000 yıllık geçmişinden, birikiminden habersizdir ama ki şekilde müthiş bir doğal dehası, bir sezgi gücü vardır. Dolayısıyla o bir takım şeyler ortaya atar. Hardy'nin de yardımıyla bu savları ispatlarlar ve çok güzel, çok kalıcı matematik makaleleri ortaya çıkar. Hardy onu dikkatle iyidir. Çünkü karşısında gerçek bir deha vardır. Müthiş sezgi gücü üstün olan ama ispatın ne olduğunu bile bilmeyen bir kişi vardır. Dolayısıyla onun matematik bilgisiyle yüklemez. Kendisi yaparken öğrenir Ramanujan'ı neredeyse matematik. Ve e, bu arkadaşlık, bu birliktelik, bu meslektaşlık sürer gider. Hardy için daha sonra söylediği gibi en mutlu yıllarıdır. Böyle madrastan gelen, e, Hardy'nin pek bilmediği bir dine, bir kasta mensup e, bir kişinin Kendisiyle beraber çalışıp ortaya çıkardığı matematik makalleri. Ramanujan İngiltere'de e, matematik dışında hiç mutlu değildir. Çünkü iklimine bir türlü alışamamıştır. Cambridge e, çok soğuk, rutubetli bir yerdir. Ne tekim Ramanujan'da bir hastalığa yakalanır bir ciğer enfeksiyonuna, zatürre olarak başlar ama giderek ilerler ve sonuçta hastaneye yatması gereklidir. Çok da ümitli değildir, harp yıllarıdır üstelik. Başka bir iklime gidebilmesi imkanı da yoktur. İşte hastanedeyken bir gün onu ziyaret için Hardy gider hastaneye ve Ramanca'nın yattığı odaya girdiği zaman Böyle bir hasta ile konuşmayı başlatmakta e, zorluk çeker, bir beceriksizlik vardır üzerinde. E, şöyle bir laf eder. E, buraya gelirken bir taksiye bindim. Plakasında 1729 vardı. Bana çok alalade bir sayı gibi geldi der. Ramanujan o hasta yatağından birden fırlar, gözleri parlar. Hayır vardı, hayır vardı der. Çok ilginç bir sayı. İki küpün toplamı olarak. İki ayrı şekilde ifade edilebilen sayılar arasında en küçüğü 1729 dur İşte Ramanujan gerçekten böyle sezgi gücü yüksek, müthiş bir zihinsel kapasitesi olan bir deha idi, bir doğal dehaydı. Ama bunlar bu tür örneklerden çok fazla bulmak matematik tarihinde de imkan dahilinde değil gerçekten. Ama unutmayalım böyle Ramanujan gibi amatörler vardır ama çok ve çok nadir ortaya çıkar bu böyle dehalar, sezgi gücü, düşünce gücü olan kişiler. Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu